Bölüm 223 Oruçlunun dilini koruması Hadis 1241 Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun aktarıldığına göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Biriniz oruçlu olduğu gün çirkin söz söylemesin ve kimseyle çekişmesin. Şayet, biri kendisine söver veya sataşırsa, ben oruçluyum, desin. Hadis 1242 Yine Ebu Hureyre'den bildirildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Oruçlu bir kimse, Yalanı ve yalanla iş yapmayı terk etmezse, onun yemesini içmesini terk etmesine, Allah'ın hiçbir ihtiyacı yoktur.